Sihirlerin bildirilmesi ve yerini bulması. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatıyorlar. Allah'ın elçisine sihir yapılmıştı. Bu sihirin etkisiyle kendisinin yapmadığı şeyleri yaptığını sanırdı. Bir müddet sonra Allah'a celle celaluhu dua ederek rahatsızlığını gidermesini istedi. Bu duadan bir müddet sonra da bana, ''Bilir misin Allah Celle Celaluhu duama nasıl cevap verdi?'' dedi. ''Ben nasıl cevap verdi Ya Resulallah?'' diye sordum. Kendisi ''Ben uzanmışken yanıma iki melek geldi ve aralarında şöyle konuştular.'' dedi. ''Peygamberin nesi vardır?'' ''Ona sihir yapılmıştır.'' ''Kim sihir yapmıştır?'' Yahudi Lebit İbni Asam yapmıştır. Neyle yapmıştır? Tarak, saç ve hurma dalıyla yapmıştır. Bunları nereye bırakmıştır? Zervan kuyusuna atmıştır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kuyunun bulunduğu yere gitti ve onu görünce bana gösterilen kuyu budur. Tıpkı bunun gibi Yanındaki ağacın dalları şeytan saçına benziyordu. Suyu da kına rengindeydi dedi ve emredip sihir malzemelerini kuyudan çıkarttı. Daha sonra alemlere rahmet olan Yüce Rasul Allah'a sığınarak Kur'an ayetlerinden okudu ve rahatsızlığından kurtuldu. İki cihan güneşi buyurdular ki, ''Benden sonra üç büyük yer çöküntüsü olacaktır. Bunlardan birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Arap yarımadasında vuku bulacaktır.'' Ashab, ''Ey Allah'ın Resulü, salih insanlar bulunduğu halde yer çöker mi?'' diye sordular. Alemlerin efendisi, ''Evet.'' Kötülükler yaygınlaşınca çöker dediler. Allah Resulü'nün haber verdiği yer çöküntüleri gerçekleşti. 208 senesinde Ma'rib'te 13 köy yerin altına geçti. 346 senesinde Halife Elmuti döneminde Rey şehri ve çevresinde büyük depremler oldu. Bu depremler yüzünden Tarkan şehri bütünüyle yerin dibine girdi. Bu şehirden sadece 30 kişi kurtuldu. Rey şehrinin 150 köyü battı ve depremler Hilvan'a kadar uzanıp bu şehrin de büyük bir kısmını yere batırdı. 533 senesinde Buhayra şehri battı ve meydana gelen çukura siyah sular doldu. 597 senesinde de Basra'ya bağlı bir kasaba battı. Yiyeceklerin Çoğalması Tebuk seferinde rahmet peygamberi Bilal'e bize bir yiyecek getir dedi. Bilal, seni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu adına yemin ederim bütün torbalarımız boştur ya Rasulallah dedi. Bunun üzerine iki cihan güneşi torbaların dibine bak ya Bilal. ''Belki bir şey bulursun.'' dedi. Bunun üzerine Bilal, bütün torbaları baş aşağı silkeledi. Bazı torbalarda hiçbir şey yokken, bazılarından birer ikişer hurma düştü. Bilal, toplanan yedi adet hurmayı avucuna koyup getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona ''Hurmaları bir kaba koy.'' dedi. Tüm alemlere rahmet olan, Kabın ağzına elini koyup çektikten sonra ''Buyurun yiyelim.'' dedi. Üçümüz yemeye başladık ve yediğimiz hurmaların çekirdeklerini elimizde tuttuk. Üçümüz de doyunca elimizdeki çekirdekleri saydık. Benim elimdekiler elli dört tane çıktı. Onların her birinde de buna yakın bir miktar çıktı. Kaptaki yedi hurmada olduğu gibi kalmıştı. Bizler bu mucize karşısında çok şaşırdık. Gözlerimiz dolu dolu oldu. Allah Resulü Bilal'e, ''Bu hurmaları kaldır ey Bilal, yanında kim onlardan yerse doyar.'' Ertesi gün olunca Bilal'den hurmaları getirmesini istedi ve bize, ''Yaradan'ın ismiyle yiyin.'' dedi. Bu sefer on kişiydik ve hepimiz doyuncaya kadar yedik. Yedi tane hurma ise olduğu gibi kaldı. Ondan sonra Allah'ın Resulü, Rabbimden utanmasaydım Medine'ye kadar hepimizi bu yedi hurmadan besleyecektim dedi ve onları bir çocuğa verdi. Çünkü Resul deseydi ki yarında yeter o zaman yetecekti. Çünkü Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalancı çıkartmayacaktı. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı vasıtasız yarattı. Ona melekleri secde ettirdi ve kendisine her şeyin ismini öğretti. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman peygamberlik verilmiş ve kendisi meleklere peygamber olarak gönderilmişti. Kendisine meleklerin bilmediği birçok isim öğretilmişti. Ebu Zer radıyallahu an anlatıyorlar. Ben Ey Allah'ın Resulü, Adem Aleyhisselam Nebi miydi diye sordum. Alemlerin Efendisi buyurdular ki, Evet, o hem Nebi hem de rasuldü Allah onunla vasıtasız olarak konuşmuştur. Alemlerin Efendisi, iki cihan güneşi, resul Ekrem Efendimiz de Nebiler Nebisidir. Rabbimiz onu İsra gecesinde katına alıp, Vasıtasız konuşmuştur Allah ve onun melekleri Peygamber'e salavat getirirler Ey iman edenler Siz de ona salavat getirin Cenab-ı Hak İdris aleyhisselam hakkında Biz onu yüksek bir makama çıkardık buyurmuştur Buna karşılık Hz. Muhammed aleyhisselam hakkında Sonra yaklaştı ve araları iki yay aralığı kadar belki daha da yakın oldu buyurmuştur. Hud aleyhisselama rüzgar verilmiş ve bu rüzgarla ona karşı gelenler helak edilmişti. Alemlerin efendisi olan Yüce Rasule, Bedir ve Hendek savaşlarında Allah tarafından rüzgarla yardım edildi. İbrahim aleyhisselam Allah için buğz ederek, Kavminin taptığı putları kırmıştı Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Mekke fethi sırasında 360 putun büyük bir kısmını elleriyle kırdı Bir kısmını da parmağıyla işaret ederek kırmıştır Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'in rivayetine göre İbrahim aleyhisselam ateşten çıkınca şehri terk etmişti o zamana kadar dili kavminin dili gibi Süryanice idi. Fakat nehri geçince Cenab-ı Hak ona yeni bir dil verdi ve bu yeni dile onun Fırat'ı geçmesi hadisesine nispet edilerek İbranice denildi. Kendisi şehri terk ettikten sonra Nemrut onun arkasından askerler gönderdi ve onu yakalayıp getirmelerini istedi. Askerler yolda onu yakaladılar. Fakat Kendisiyle konuşunca onun Süryanice bilmediğini ve başka bir dil konuştuğunu gördüler. Bunun üzerine aradıkları kişinin o olmadığını sanarak kendisini serbest bıraktılar. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sultanlara gönderdiği Arap elçilere Cenab-ı Hak tarafından onların dilleri öğretildi ve bu elçiler gittikleri ülkelerin dillerini konuştular. İsmail peygambere ilham yoluyla Arapça dili verilmişti. Nitekim peygamber efendimiz, ''Bu Arapça dili İsmail aleyhisselama ilham edilmiştir.'' buyuruyor. Buna karşılık kendisi bu dili en iyi konuşandı. Hz. Ömer anlatıyorlar. ''Ben, ey Allah'ın Resulü, aramızdan hiç ayrılmadığın halde neden dilin, Hepimizden daha fasihtir diye sordum. Allah'ın Resulü, ''Benim konuştuğum lehçe İsmail Aleyhisselam'ın dilidir. Bu lehçe zamanla terk edilmiş ve unutulmuştu. Cebrail Aleyhisselam onu getirdi ve bana öğretti.'' buyurdular. Musa Aleyhisselam'a elinin nurlanması mucizesi verilmişti. Alemlerin Efendisi'ne, Tufayl adında bir sahabide parlayan nur mucizesi verildi. Bu nur önce onun yüzünde, ondan sonra da asasında yandı. Rabbin istediğin her şeyi verip seni razı edecektir. Duha suresi 5. ayet Onlara söyle, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran Suresi 31. Ayet Ebu Reca anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma bahçesinin önünden geçerken sahibinin bahçesini sulamakta olduğunu gördü ve ona bahçeni ben sularsam bana ne verirsin dedi. Adam sulamak kolay değildir. Ben bu işe alışkın olduğum halde yorulup kalıyorum diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama ben sularsam yüz tane hurma verir misin? dedi. Adam veririm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Adamın elinden büyük kovayı aldı ve kuyudan su çekip dökmeye başladı. Kısa bir müddet sonra adam, Yeter, bahçem suya boğuldu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kovayı bıraktı, ve adamın getirip verdiği yüz tane hurmayı asabıyla birlikte yemeye başladılar. Herkes doyup çekildikten sonra kendisi kalan hurmaları bahçe sahibine verdi. Adam onları saydı, hurmalar yine yüz taneydi. Salim İbni Ebul Cad şöyle söyledi. Allah'ın yüce Resulü bir iş için iki sahabeyi uzak bir yere göndermek istedi. Bu sahabiler, Ya Resulallah, beraber götürecek azığımız yoktur, dediler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, öyleyse bana bir tulum getirin, dedi. Tulum getirilince, onu suyla doldurttu ve tulumun ağzını kendi elleriyle bağladı. Sonra iki sahabiye, falan yere kadar bunun ağzını açmayın. Oraya vardığınızda Cenab-ı Hak, ''Size bir rızık verecektir. O yere varınca tulumun ağzını açın.'' buyurdu. Bizler Allah Resulü'nün dediğini yaptık ve o yere varınca tulumun ağzını açtık. Gözlerimize inanamadık. Tulumun içi bol kaymaklı bir sütle dolup taşmıştı. Bundan sonra yolculuğumuz boyunca o sütten bol bol içip beslendik. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Rasulün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin. Peygamberimizin parmakları arasında suların akmasıyla ilgili mucizeler. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazveye çıkmıştı. Ashab su sıkıntısı çekmeye başlayınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Ey cabir, bir abdeste yetecek kadar su bulup getir. Ben de ashaba dönüp yüksek sesle, kimsede bir abdestlik su yok mudur diye sordum. Cevap alamayınca, ''Ya Resulallah, yoktur.'' dedim. Kendisi, ''Falanca Medineli'ye git, belki onun kaplarında biraz bulursun.'' dedi. O sahabenin yanına gittim ve onun kaplarında bir kişinin içeceği kadar su bulup getirdim. Allah'ın Resulü bu sefer bana, ''Ey Cabir, git ordunun büyük kazanını getir.'' dedi. Ben diğerlerinin yardımıyla kazanı getirip önüne bıraktım. Bunun üzerine kendisi parmaklarını açarak kazanın dibine bıraktı ve bana ''Bismillah'' diyerek ''Bu suyu parmaklarıma dök'' dedi. Ben suyu dökünce onun parmaklarından su fışkırıp akmaya başladı. Biraz sonra büyük kazan doldu. Bana ''Ey Cabir'' ''Kimin suya ihtiyacı varsa çağır gelsin ve alsın dedi. Ben böyle çağırınca gazviye iştirak etmiş olan bütün ashab kaplarıyla geldiler ve hepsini doldurdular. Sonra alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce rasul mübarek elini çektiler. Kazan hala dopdoluydu. Rivayetlere göre Cabir radıyallahu an bu hadiseyi anlatırken Yanındakilerden biri sorar. O gün siz kaç kişiydiniz? Cabir, 1500 kişiydik. Fakat yüz bin kişi de olsaydık o su bize yeterdi, dedi. Urve radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e gittiğinde mevsim yaz olduğu için oradaki pınarın suyu çok azalmıştı. Ashab onunla ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekince kendisi bir avuç su alıp ağzında çalkaladı ve can çekişen pınara döktü. Bunun üzerine pınarın suyu artıp çoğaldı ve bu pınar o günden bu yana hep öyle akmaya devam etti. Yine bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk yaparken susuz bir kuyuya rastladık. Hepimiz susuzluktan perişan olmuştuk. Allah'ın nebisi bir ok istedi ve bu oku alarak suyu az olan kuyuya attı. Az sonra kuru olan o kuyu gözlerimizin önünde öyle bir doldu ki sular kuyuya sığmayıp taşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, vefatından sonra kendisine sığınanların ihtiyaçlarını görmesi. Hafız Ebu'l-Fereç Abdurrahman İbni Ali Elvaiz şöyle söyledi. Hamad'ın elinde bir ur çıkmıştı. Doktorlar elinin kesilmesini söylemişlerdi. Ondan sonraki gelişmeyi kendisi şöyle anlattı. Bir gece damda uzanıp, Yıldızlı semaya bakarak Ey bu alemin ortaksız sahibi Elimi kestirmeden bana şifa ver Diye dua ettim Ve sonra uyudum Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm Ve ona Ya Rasulallah, Elime bak Diye sızladım Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Elini bana uzattı Dedi ...ve kendi eliyle elimi okşadı. Sonra da bana... ...kalk buyurdu. O anda uyandım... ...ve elimdeki urun kaybolduğunu fark ettim. Seyyid Kasım İbni Zeyt ...şunu söyledi. Yere düşmüş ve... ...iki kolum kırılmıştı. Hekim onları sardı... ...ve boynuma bağladı. Hareketsiz, uykusuz ve acılar içinde kalmıştım. Bir ara uyku bastı ve rüyamda iki cihan güneşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ağlayarak ona, ''Ya Resulallah, halimi görüyorsun.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kollarımın üzerinde dolaştırdı ve bana ''Bir ihtiyacın olduğunda tevesület et.'' buyurdu. Uyanınca sargılarımı açtım Ve kırık olan kollarımın iyileştiğini gördüm Bağdat'ta Ali radıyallahu anh'ın soyundan Yatalak bir kız vardı 15 sene o halde kalmıştı Bir sabah ayağa kalktı Ve emin olmak için yürüdü Görenler hayretle bu nasıl oldu diye sordular Kız yatmadan önce uzunca bir sure okudum ve ağlayarak dua ettim. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana kalk ve yürü dedi. Çok korktum ve ürperdim. Sabah olunca ayağa kalktım ve yürüdüm. Bağdat'ta attar yani güzel koku satan bir adam vardı. Salahat ve emanete riayetle tanınırdı. Fakat işi iyi gitmemiş ve borç altında kalmıştı. Bu sebeple dükkanını kapatıp evine kapandı. Yüce Yaradan'a dua edip, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeye başladı. Cuma gecesi olunca yine dua edip salavat getirmeye başladı. Sonra da uyudu. Kendisi şunu söyledi. Rüyamda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana vezir İbni İsa'ya git ve sana 400 dinar vermesini istediğimi söyle dedi. Ertesi sabah vezaret köşküne gittim ve eşşafi aracılığıyla vezirin huzuruna çıkarıldım. Vezir bana ismin nedir diye sordu. Ben ismim falan el attardır dedim. Vezir ker halkından mısın? diye sordu. Ben "Evet." dedim ve bunun üzerine sevindi. Bana "Ey adam, buraya gelmekle bana çok büyük bir kolaylık sağladın. Gelmeseydin seni aratmak gerekecekti. Çünkü bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyama geldi ve bana attar olan falan adama 400 dinar ver, işini görsün." buyurdu. Ben de uyandıktan sonra seni nerede bulabileceğimi düşündüm. Ben çok şaşırdım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim de rüyama girdi ve sana gelmemi emretti dedim. Bu sefer vezir ağladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni bize gönderdiğine göre inşallah bizden razıdır dedi. Sonra da bana bin dinarlık bir kese uzatarak bunun dört yüz dinarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Kalanı da benim hediyemdir, dedi. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğinden fazlasını almam. Bereket onun uygun bulduğu miktardadır, dedim. Vezir benim bu söylediğime de ağladı ve, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık ve ona itimat budur, dedi. Emir'in sözünü dinlemeyen bir genç kızın, bu yüzden kolu kesilmiş ve evden atılmıştı. Bunun üzerine sokaklarda dolaşan kıza, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen bir ihtiyar hancı sahip çıktı. Kısa zaman sonra tüccarın birisi handa konaklarken kızı gördü ve çok beğendi. Genç kıza evlenme teklif etti. Genç kız bunu kabul etti. Ancak adam kesik elini fark etmemişti. Genç kız, ''Teklifini kabul ederim ancak bir şartım var.'' dedi. Adam ''Şartın nedir?'' diye sorunca kız ''Memlekete varıncaya kadar zifafa girmem. Kabul ediyor musun?'' dedi. Adam kızın bu teklifini kabul etti. Kızla adam yola çıktılar. Kız adama ''Senin köyüne ne kadar kaldı?'' diye sordu. Adam ''Az kaldı'' dedi. Onun bu sözü üzerine kız ağlamaya başladı. Ağlaması gece olup yatıncaya kadar devam etti. Rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Allah'ın Resulü ona elin nerede diye sordu. Kız, ya Resulallah işte buradadır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi aldı ve kesik olan koluma yapıştırdı. Kız rüyadan korku ve heyecanla uyandı. Alemlere rahmet olan o Yüce Rasulün mucizesiyle sakat kolunun tekrar düzelmiş olduğunu gördü. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Rasulün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin.